Mürebbi şeyhe mürit olan kimsenin beyat ederken tam mukabilinde oturması daha güzeldir. Talebe ise hocasının sağına veya soluna oturur. Solunda oturması daha güzeldir. Ama mürit ise şeyhinin mukabilinde oturmasındaki hikmet şudur. Şeyh bakışlarıyla müridin kalbine tasarruf eder. Alim ise sözüyle ona tasarruf eder. Nitekim hadisi şerifte, kim kalbinde kin, haset olmaksızın, mümin kardeşine bakarsa, geçmiş günahından mağfiret olmayınca göz açmaz buyrulmuştur. Talebe ve müridin vakar üzere edeple oturması, Allah'ın inayetinin inmesine, tevazuu da Allah'ın gizli lütuflarını celbetmesine vesile olur. Bundan böyle Cibril fiili olarak ashaba edep ve tevazu göstermiştir. Bu iki haslet gibi insanı irşat edecek bir vesile yoktur. Edep halkın ve Cenabı Hakk'ın nazarında hoş görünen haslettir. Hatadan sakınmaktır. Edep sahibi halk ve Halikin nazarında sevimli olur. Edebe riayet eden daima işlerinde muvaffak olur. Vakar üzere edep ve tevazu, kürsüye benzer. Ayağı altına alan düşer. Başına aldığı vakit yükselir. Yani edep, insanı hayvan mertebesinden yüksek mertebelere çekici, manevi bir alettir. Melekler edepten dolayı masum oldular. Şeytan, edebe riayet etmediği için, ebediyen rahmeti ilahiyeden mahrum oldu. Vakar üzere edep ve tevazu sahibi hayvanların nazarında bile kamil görünür. Görmez misin kediler bile tevazu'a ve edebe riayet ettiklerinde sahipleri onlara şefkat eder. Ey gönül ruhun edep, bedenin tevazu olsun. C. Muallimin yanına girip oturduğu zaman talebenin vazifelerinden biri de İçtenlikle teslim ve samimiyettir. Soru sorduğunda talebe cevap veren hocasını tasdik etmekle içtenlikle teslim ve samimiyetini ifade eder. Zira Cibril Resulullah'tan cevap aldığı vakit evet doğru dedin demişti. Binaen aleyh soru soran cevap vereni tasdik etmesiyle samimiyetini bildirmiştir. Hocasının şefkate gelmesine vesile olmuştur.